Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı kroz kalemlerine teşekkür ediniz. Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün Kami'nin bir, bir, bir Kami biyografisi yayınlandı. Stephen Eric Bronner'ın. Ee, bizde bir süredir unutulmuş gibi aslında kamyon. yani tartışılmayı, konuşulmayı çok hak eden bir e, ahlakçı, etikçi olmasına rağmen. Kitapları bile az önce yayına girmeden önce konuştuk. Bulmak pek, yeni basımlarını bulmak mümkün değil. Ama dediğim gibi konuşulmayı hak eden birisi, gündemde kalması gerekiyor. Evet, mi? ben şahsen kendi gündemimden hiç çıkartmamaya epeydir çalıştım. Ta 1960'lardaki evet. o Türkiye'ye de yansıyan, çok evet. kuvvetli bir yansıyan hem Camus hem Sartre vardı ve ben evet. daha çok Camus'dan Hı. yana... Hatta biraz da Camus'u kendi dilinden okumak için Fransızca öğrendiğimi de itiraf tamam, edebilirim burada. Evet. Ben Peter Henke ile yapılmış olan bir söyleşiyi hatırlıyorum. Yani Bosna Savaşı'nın sonlarına doğru Spiegel gazete dergisinde yapılmış ve Türkçe'ye çevrilmiş bir gazetede kısmen yayınlanmıştı. Evet. Orada Peter Henke bayağı köşeye sıkıştırılıyor savaş konusunda Sırplara verdiği destek konusunda. Ve tam köşede sıkıştığında da bize lazım olan şimdi Camus diye bir laf ediyordu ama neden kamu bize lazım onu pek açıklamıyordu ben çok şaşırmıştım yani savaşta zalimden yana yer alan açıkça bir destek veren e, kişi kamuya neden ne, nasıl meşrulaştıracak kendisini kamuyla ne buluyor kamuyla diye düşünmüştüm fakat sonradan e, bu kitabı da okurken bir kez daha o söyleşi aklıma geldi kamu e, e, her iki kamuda mutlak haklı ve haksız taraflar yok her iki tarafı da ...çok fazla e, sorgulayan birisi, ahlaki evet, evet. temel açıdan her şeyin yani savaşta haklı olan tarafların da e, kusurları olabileceğini... ...bu olasılığı dikkate alarak onların da davranışlarını, her davranışlarını e, sorgulamış birisi. Her davranışa ahlaki bir temel, etik bir temel aramış bir, birisi aslında. Şimdi burada benim aklıma şu geldi... E, Örtülü olarak Hentke acaba şunu mu söylemek istedi? Aslında da biraz suçu var. Şimdi kamu biraz e, eğer kötü niyetliysen e, kamuden böyle bir sonuç çıkarmak mümkünmüş gibi geliyor insana. Çünkü Cezayir Savaşı'nda da e, en adil olanlar dahi bazen adam öldürürken dikkatli olmalıdırlar. Yani ahlaki olarak doğrulamalıdırlar kendilerini. evet, evet çok önemli var. çünkü şiddet teslim video Bütün e, haklı bir mücadelede bile e, bu mücadeleyi verirken şiddete e, prim verince bu evet. doğruluk payı çöküyor, çökebiliyor. Çok önemli bir meseleden bahsediyoruz yani. Evet, çok karmaşık bir şey ama sonuçta dedi bu verdiğim örnek çok ikna edici mi bilmiyorum. Peter Handke gibi bir yazarın da yani evet. o Peter Handke çok önemli iyi bir yazar. Evet. Sizin son takım dedi. Maalesef iyi bir yazar diyor onun için. Evet. Çok kızdığını, dehşetli, öfke, öfke duyduğunu ama iyi bir yazar olduğunu da teslim ediyor. Ama o tarihsel anda Camus'a kendisi kurtarıcı olarak görmesi de biraz anlamlı gibi geldi bana. Çünkü Camus'a da bir eylemi yaparken çok düşünmek var. Çok sorgulamak var. Hatırlarsın Kalpazanlar kitabında Andrej'in kahramanlarından bir tanesi. Boş ver. Eylemi yap. Onu evet. sonuçları üzerinde sonradan düşünürsün. Doğru mu yanlış mı ahlakı mı ahlaklı ondan sonra düşünürsün. Yeter öylemi yap. Eylem için eylem yani. Kamu da bu yok. Camus tam böyle bir şey asla evet, savunmaz. Evet. Hatta biraz Sartre falan suçlamasının nedeni de bu. Ama hiç tereddüt etmeden de rezistansın içinde evet, evet. Yani büyük bir ahlaki cesareti manevi cesareti olduğu hiç şüphe götürmez ve hiç tereddüt etmeden de safını işte nazilere karşı, işgalcilere evet. karşı da net olarak belirlemiş ve bu burada çalışmış bir adam yani. Doğru. Eleştiri şu eleştirel olmadan bağlanmaya karşı. Evet. Yani her zaman bir mesafe bırak. Sartre'ın eleştirdiği de o. Öyle anlar gelir ki bazen doğru mu doğru mu yanlış mı hani ufak tefek ayrıntıları görmek görmeden de görmesen de olur. Soğuk savaş sırasında Sovyetleri destekleyeceksin. Aynen yoksa öyle. Çok önemli bir mesele bu. Yani. İkisinin polemiklerini de aslında bir, e, keşke sadece bu kitapla sınırlı değil de hep bütün o polemikleri falan bulabilsek. Aslında Kamu'nun defterleri de yayınlandı. Ama ben bu zaman dağılığından onları bir okuyamadım. Bir kez daha okuyamadım. E, i̇kisinin de haklı oldukları ve haksız oldukları yerler var. Evet. İkisi de iki e, akıllı polemikçi. E Sartre bir sağcı olmadığını bildiği halde onu öyle sağcı olmakla suçluyor. Çünkü yaralamasını iyi biliyor polemikte. Yani elindeki oku nereye batıracağını, karşısındaki hassas biri ise onun neresine batıracağını çok iyi ama aynı şeyi kamu de biliyor aslında. Çok katı Stalinci olduğunu söylüyor. Bu da doğru değil. Komünist Partisi'nin her zaman güvensiz oldu, güven duymadı bir kişi. Jean-Paul Sartre. Evet. Demin sen kombanın editörü olduğunu, savaşa damga vurduğunu, hatta savaş treniş sırasında herkesin en trenişe katılmasalar dahi ellerinde bulundurmakla çok büyük mücevherler çarpıtmalarına çarpı yol açacak bir şey o gazete. Direnişin bayrağı gibi bir şey. Direnişin yazılı tarihi aslında. Fakat Raymond Aron'un bir sözü var. Orada dile getirilen görüşler, kombada dile getirilen görüşler... ...savaş sonrasında e, kamyonun geliştirdiği e, humanist sosyalizm... E, ...kendisine Fransız toplumunda, Fransız solunda yer bulamadı diyor e, Raymond Aron. Bu, bu da do doğru bir şey. Yani daha sonra, savaş sonrasında bütün... E, her solu kendisini çekmeyi başaran bir komünist partisi var. Camus'un ne komünist partisiyle bir ilişkisi var. Cezayir Komünist Partisi'nin üyesi evet. olmuş 1935 ile 37 yıllar arasında. Ama komünist partisine bağlandığı zaman da yani üyesi olduğu zaman da ona bir üye olmakla bağlanmak başka bir şey. Yani... Aynen öyle ve çok Camus bu açıdan belki de dünyada en önemli örneklerden biri. angaje. Yani eleştirel bakışını her zaman o mesafeyi korumaya çalışması hayatındaki düşüncesindeki ön kaygıyı oluşturuyor. Böyle bir evet. eleştirel mesafe soru sormayı yani. Yani o, başta da söylediğimiz gibi her eylemden önce bir eylemin eylemden önce çok düşünüyor. Kıl, tabiri caizse kılı kırk yaran bir düşünür. Evet. Yani bir eylem özgürlükçü mü Cezayir Kurtuluş Cephesi'nin e, işkencelere rağmen verdiği tepki haklı mı haksız mı onların öldürme hakkı var mı tamam. Fransızları oradaki yaşayan doğmuş Fransızları onların onlar hakkında nasıl bir kalkışmaları isyanları özgürlük mücadeleleri onların için nasıl bir sonuçta hoca bütün bunları inceliyor. Sartırda eğer bir özgürlük mücadelesi varsa koşulsuz bir destek var orada. Çok meşhur sözü e, Kamünün adaleti severim tabii adaleti iyi bir şeydir. Ama adalet sağlayacak olmak sağlamaya çalışan insanlar annemi öldüreceklerse ben orada annemi korurum, annemin hayatını korurum. Evet, çok lafım. ince bir çizgi. Evet ve bütün hayatımızda bu ince çizgiyi tartışmakla geçti ve geçecektir. Ee, yani. yani karar vermek orada zor. Ee, ama bana kalırsa Sartın'da haklı olduğu yerler var. Var tabii. Yani bazen kimi zaman oluyor ki insanlar radikallik, radikal davranışı seçmeniz kaçınılmaz da oluyor. Radikallik evet çok riskleri var. Yani radikal davranışın riskleri var. Bunların en nihai, en tehlikeli olanı bir kişinin haksız yere canına kıymak. Evet. Yani. Bu çok önemli bir şey tabii ama e, Camus'un e, önerdiği galiba üçüncü e, cumhuriyet Fransa'da böyle hem sağın çok faşizan bir akım da var o dönemde hem de solda da anarşizan ve amaçsız teröre varan haklı şiddetle terörü bazen desteklemeye ayır, çok ayırt etmek gerekir ama o çizginin de çok e, ay, belirgin olmadığını da kabul ediyorum. O döneme karşı bir tepki olarak gelişmiş gibi geliyor görüşleri bana. Ama bir yandan da öyle saf e, cumhuriyeti var olan düzeni koruyan birisi değil. degocu cumhuriyetçiliğe karşı farklı bir cumhuriyetçilik, hümanist bir cumhuriyetçilik. Hatta Peki. İskandinav sosyal demokratlarına yaklaşan ama bir yandan anarko e, sendikalistlere de yakın birisi. E, i̇syan insanın diyor insanı. Kartezyen o sloganı biraz değiştirerek isyan ediyorum öyleyse varım. varım evet, evet, Ama oradaki işte. isyan da bunu söyledikten hemen sonra da çok varoluşsal bir davranış olduğunu söylüyor. İnsana yakışır, insanın çevresinde uyumsuz olmasının olağan bir şeydir. Her sunumlarını kabul etmemesi, bütün bunları evet. Baş kaldıran insan. Demekle birlikte bir, bir ölçü de olması gerektiğini söylüyor. İsyan ile devrim arasındaki bir fark görüyor. Devrimci düşünce bazı şeyleri mutlaklaştırır. Eğer bir şeyi mutlaklaştırırsan, onun uğruna her şeyi mübah sayarsınız diyor. Bu biraz her devrimci düşünce böyle midir? Her devrimci ailen böyle midir? E, tar çok tartışma. Evet, yani, uzun uzun düşünmemiz evet, lazım. Senle benim de... 1940'ların sonundan beri zaten Sartre ve Camus arasındaki bu tartışma devam ediyor. Yani onun tekrar gündeme geliniyor. Hangisinin haklı olduğunu hiçbir zaman karar verilemiyor. <gülüyor> Ama bu tartışmada Camus kendisini yenilmiş olarak, yenilmiş çıkmış, yenilmiş olarak çıktığını düşünüyor. Baş kaldıran insanın Sartre'ın editörlüğünü yaptığı dergide bir eleştiri çıkıyor. Ve eleştiri, eleştiri şu Marks'ı, Hegel'i çok iyi bilmeden e, onları eleştirdiği söyleniyor. Bu eleştiri Sartre'nin imzasıyla çıkmıyor ama Sartre'nin yaptığını, arkasında bunun Sartre'nin bulunduğuna inanmış hep Kami. Öyle mi? <gülüyor> yani o, o benim kötüledi. Bu eleştiriye karşı biraz da alıngan davranmış. Oradan başlıyor zaten e, 40'ların sonlarındaki bu aralarındaki soğukluk cezae savaşta biraz buna tabiri caizse daha alevlendirmiş, daha yoğunlaştırmış aralarındaki kırgınlığı burada. Ee, işte az önce söylediğimiz adalet arayışında dahi haklılık olmalı. Burada benim görüşümde şu aslında vardığım sonuç. Çok da emin değilim. Eee cezae leri Cezayir Kurtuluş Cephesinin verdiği tepkiyle, hadi isterseniz şiddet diyelim, Fransızların sömürgecilerin yap, uyguladıkları işkenceler arasında bir asimetri var. Yani onu biraz orada Cezayir doğumlu bir Fransız olmaktan ötürü annesinin bir annesini ölmemiş ama annesinin bir yakını ölmüş. Yani onun verdiği çok da duygusal. Evet. Çok da duygusal aslında. E, Cezayir Üniversitesi'ndeki verdiği felsefe e, tezinde Plato, yeni Platonculuğun e, Hristiyanlık üzerindeki etkisini nasıl e, Hristiyanlığında etki yaptığını hatta Hristiyanlık düşüncesini biçimlendirdiğini söylerken hep mantıktan mantığın yanı sıra insanlar duygusal da olmalıdırlar. Duygusallıktan vazgeçemezsiniz. E, tezinin altı metni bu aslında. Biraz duygusal. Kendisinin e, tepkilerinde de öyle. Ama bence orada bir asimetri varmış gibi geliyor. Bir de tabii Kamin'in Cezayir Savaşı konusundaki görüşleri Mendes, Pierre Mendes Frans'ın politik görüşlerinden kaynaklanıyor. Yani ona çok bağlı. O çok ılımlı bir yaklaşıyor başarılı bir politikacı. Evet yani ama mesela yani burada tabii bir başka üzerinde durmamız belki gereken bir başka ayrım da pasifist değil aslında. Yani illa mutlak anlamda hiç radikal olmayan bir yol seçilecektir diye bir tam anlamıyla bir Gandhi Gandiyen bir anlayışı savunuyor mu bilmiyorum. Değil, değil. Yani değil. özellikle direniş aşaması evet. öyle değil. Ama direnişten direniş onun düşüncelerini değiştiriyor zaten. Kombada yazıları direnişe katılmalısınız. Yani ama orada da bir soruyu soruyor. Faşisti nasıl öldürürsün? Yani faşisti öldürmek hangi koşullar altında meşrudur? Evet. Bunu soru bu soru hep yani bu soru, yani, bu ama bu soru evet, sözünü... kabilden beri de sorulacak bir soru, soru değil mi yani? Evet, evet. çok doğru. <gülüyor> yani bu soru insanın, bu soru insanın aklını A meşgul etmeli. Evet, arkitep, ar, yani. ar, ar arkitipal bir soru bu. Yani. Evet, yani hep de, de meşgul temel soru. Yani verdin cevap değişik olabilir ama zihninde bu sorunun olması önemli kabulün. Bence de öyle. Evet, şimdi bir. Soluklanalım. bir müzik dinleyerek Simon ve Garfunkel ikilisinden Bob Dylan'ın Bob Dylan'ın ünlü belki de en baba şarkılarından birinin yorumu The Times There Are Changing Come Did that soon you're be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming Or you'll sink like a stone For the times they are a-changing Of writers and critics Who prophesies with your pen And keep your eyes wide The chance won't come again Don't speak too soon For the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming Cause the loser now will be later to win For the times they are a changing Come Senators, Congress we'll please hear the call Don't stand in the doorways, don't lock up the hall That will be he that has all. The battle outside raging We'll soon shake your windows and rattle you walls. For the times they are a changin'. Come mothers and fathers all over the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old rose rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a The line it is drawn. The curse it is cast. This lone The times they're changing. Simon and Garfunkel'dan dinledik ve devam ediyoruz programımıza. Programımız Cuma'da. Adamlar radyoda açık radyo 94.9 açık St Steven Eric Eric da Camus bir ahlakçının portresi adlı kitabı yayımlandı. İletişim yayınlarından çeviren de Tuğba Sağlam. Tuğba Sağlam çevirisiyle. Bu 2009'da çıkmış bir kitabın da birinci baskısı Türkçesi 2012'de yeni yayımlandı. Bir ahlakçının portresi derken Portrait of a Moralist, İngilizce orijinal adı da bu. Buradan kalkarak da daha doğrusu bu biyografiyi esas alarak Camus'un bütün hayatımızda ve herkesin de dünyada da düşüncelerinin ve eylemlerinin etkisini tartışmaya bir fırsat bulmuş oluyoruz. Komün, yani 1989 sonrasında belki son 10-15 yıl belki 20 yıl içerisinde biraz postkomünist komünist savun diyelim daha fazla sahiplendi bir düşünür olmuş. Ee, ama aslında öyle de, tabii değil. Yani, Bence de. Sağın bir <gülüyor> düşünürü değil ama Herkes meşrebine göre e, yorumluyor. Ama Kamu çok önemli olduğu için sahiplenmeleri de gerekli. Yani onun çok önemli bir cephanelik sunuyor kamyonlara. Ama bir yandan iş e, sağın e, hiç de işlerine gelmeyecek şeyler de söylüyor. Evet çok. Yani, bence de öyle. Düzenin e, bir savunucusu değil. Hatta bir ara Cornelius Castoriadis'in Klotlefor'un yakın teması var. Onunla yakın şeyler söylüyor. Konseyci az önce de söylediğim gibi komün anarşistlere yakın ne kadar yakındır... diye bir soru sorulur çok sık sık. Anarko e, sendikalistlere yakınlık kurmuş. Komünün savunuyor mesela. Komünün, tarih, komünün çok önemli olduğunu Evet, söylüyorum. tarih boyunca Hı. adalet ayaklanmalarını, egaliteryen eşitlikçi ayaklanmaların tamamına da sahip çıkan, onları savunan bir düşünür değil mi? Evet, Tabii. evet. O zaman çok onu sadece <gülüyor> bekleyemeyiz. Yani. Değil, değil. Bir de şu var, yaşadığı dönemde, başkaldıran insanı özellikle yazdığı dönemde... Otoriter eğilimlerin, totaliter eğilimlerin yaygınlaştığı bir dönem. Totaliterliğin de aslında soğuk savaş ideologlarının dilinde çok kullanıldığı bir dönem, bir dönem o. Hatta bu yüzden Hannah Arendt'in bile soğuk savaşçılar sahiplenmişler. Ama onların de önemli değil. Aynen Onu, Onların işte. elinden de kurtarmak lazım. Evet, kesinlikle. Yani bu kamu için biraz önce söylenen Hannah Arendt için de tamamen aynı fikri paylaşıyorum. Bu ön sözünde de Stephen Eric Bronner 2009'da kitabın ilk yayınlandığı sırada ön sözünde de şey yazmış. Yani bütün büyük yazarların gençliği etkilediği gibi 20. yüzyılda da çok 68 kuşağı olarak isimlendirilen pek çok insanı da etkilediği şüphesiz bütün bir kuşağı. Fakat bitirirken ön sözünü güzel de bir şey söylemiş bence. Şimdi görüyorum. Yani böyle bir adama saygı göstermenin yolu bir saygı takdiminden çok onu doğrudan kabullenmek yerine eleştirel bir şekilde ele almak olacaktır. Camude kuşkusuz bu tür bir saygıyı tercih ederdi ve bu biyografide de yapılmak istenen budur diye bitirmiş ön sözünü ki çok evet. doğru bir yaklaşım gibi geliyor yani iyi bir yaklaşım bence. Bu yaklaşım hepsi için geçerli. Sadece evet. için de geçerli. Tabii tabii. Hepsi için. çok hak ediyorlar böyle bir analizi, eleştirel bir analizi. Kafa ömür boyu evet. kafa patlatmış insanlar bunlar. Tabii, tabii. Yani insanlık durumuna i̇nsanlık durum. sorular hep kafalarına... Evet, aynen o, o evet. A, Senin söylediğin... A, ...arketip e, soru dediğin... Evet. ...bir insanı nasıl, hangi koşullarda öldürür bilebilsin... ...bu çok önemli. E, Bronner, e, biyografinin yazarı... ...60'ların Yeni Solu'ndan gelen birisi. E, defalarca... ...Kamyon'u e, okuduğunu söylüyor ve... ...Yeni solun üzerinde... kamunun çok etkili olduğunu da evet, evet. Konseyci demokratik merkeziyetçilik düşüncesine karşı çıkıyorum. totaliter Herhalde. düşünceye evet. merkeziyetçi otoriter düşünceye ömür boyu cephe almış biri yani ve bireyin çok özgürlüğü çok önemli evet. bağlanma konusunda evet. kendinden vazgeçmek hatta devrimlerin bireyi feda etme gibi bir riski ...taşıdıklarından... Evet, söylüyor evet, yani bir doğru. şey ve, e, Adalet kavramını bile soyut bir kavram olarak adaleti çok e, mutlaklaştırırsan, bir adalet fetişleştirirsen ama soyut bir düşünce olarak adaleti bu sana çok kolaylıkla cinayet işleme şey, elini elini <gülüyor> hafifletir insan öyle diyelim istersen. Bunu buna engel diyor. Vur, mesela demin o Kartezyen düşünce sözü biraz de değiştirerek isyan ediyorum o halde varım diyor Camus. Ama aynı zamanda İsyanı, isyanla devrim ayık, ayırıyor, ayırıyor. ayırıyor. Devrim sınır tanımaz bazen. Orada bir sınır koymak lazım. Yani insanın hayatını feda etmede biz nereye kadar feda edebilir? O değerler nereye kadar geçirilir? Devrim adına önüne konulan de değerler insanın nereye kadar geçerlidir? Onları sorgulamadan bir adım öteye adım atabilir miyiz? Burada Akdeniz düşünüşü diye bir kavramı var. Başkaldıran insan da ortaya attı. Biraz o noktada ılımlı olalım diyor. Biraz o radikallikten vazgeçebileceğimiz bir an olabilir diyor. İşte burası o sınırı çizmek çok kolay değil. Yani Sartre 1918'de 1923 kahramanlık yıllarıdır devrimin diyor. Ama 1923'ten sonra da Sartre hakikaten çok açık olmasa da bazen mahcup bir şekilde bazen eleştirel bir şekilde 1956 Macar isyanına kadar da Sovyetler Birliği'ni Soğuk Savaş'ta destekliyor. Çok şimdi. doğru işte bu çok önemli bir ayrım noktası. Geçenlerde ilginç bir yazısı vardı Chris Hedges'in. Evet. ...Truth Dig diye bir yerde yazıyor... ...ben sürekli takip etmeye çalışıyorum... ...önemli bir konuyu tartışıyordu... ...Chris Hager'da diyor ki... ...bu işte gerek... ...Avrupa'daki gerekse de Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...bu Occupy Hareketi'nde... ...olsun... ...önemli bir tehlike de var diyor... ...bu radikalizm... ...biraz önce senin de sözünü ettiğin... ...radikalizm meselesi işte... ...Karablok denen evet. mesela... ...anarşistlerin çıkması... Şeyi zorlayabiliyor diyor yani bir çeşit hareketin şöyle bir örnek vermiş mesela hareketin önünü tıkamalarına bir örnek veriyor radikal düşünce tarzının radikal eylem, <gülüyor> eyleme tarzının Hitler mesela yükselişe geçtiği zaman 1930'larda Naziler hızla örgütlenip ortamdan, ekonomik çöküş ortamından yararlandıkları zaman sosyal demokratlarla hiç, asla hiçbiri, yani partiye, nazi partisine almadılar sosyal demokratları. Çünkü liberaller vardı, acaba mı diye düşünenler vardı. Oysa Komünist Partisi'ne açıktı diyor. Alman Komünist Partisi'ne, nazi partisi açtı e, kollarını çünkü Orada bir yoldaşlık tırnak içinde kavramıyla yoldaşlık varsa kendini bütünün e, kolektivitenin içinde eritiyorsun ve her türlü şeyi meşru hale geliyor. Eğer e, bireysel olarak hareket edemiyorsun acaba diyemiyorsun ve sürünün bir parçası oluyorsun. O yüzden de bol bol da işbirliği yaptılar diyor eski komünist parti üyeleri nazi saflarında da yükselenler oldu diyor. Sanırım bu biraz önce konuştuklarımız Hı. açısından da önemli ki yani belki sosyal demokrat denen kesime daha yakındı ama Hı. bu devrimci durumlarında radikalizmi yarattı. O zaman da ancak kendi tek doğrucu bir anlayışı da meşru gösterebileceği bir durum olabilir yani. Evet şimdi orada şiddet ve yani radikalizmin ne, nerede, nerede fren basmak gerektiği çok tartış. Evet, yani. evet ne yazık ki insanlar tarih yaşa deneyi sonra <gülüyor> evet. görebiliyorsun. Yani ya iç, o deneyim hele devrimci bir e, hareketin içerisinde o coşkuyla o çok coşkusu vardır. Yani devrimci hareketin yüzde altmışı yetmişi coşkudur Coşku. bilirsinler coştururlar insanın. Onları yaşadıktan sonra görebiliyorsun. Şimdi Kamünün haklı olduğu bir yer var aslında çok yerinde bir kuşkusu var. Halk cephesi kurulurken faşizme karşı Stalin çok sağcı politikacılarla görüşüyor Fransa'da. Bu büyük bir düş kırıklığı yaratıyor yani e, halk cephesi konusunda kamide. Nitekim o politikacılar daha sonra halkça bizden falan kopup denetliğe falan katılmak bir yana Vichy hükümetinde görev alıyorlar. Evet, ha, haklı çıkıyor, şey, yani, haklı çıkıyor şimdi. Evet, evet, çok yani. Çok çok önemli 19, bir konu bu mesela. Işte. 1930'larda komünizmin artık yozlaştığını, e, rayından çıktığını, hümanizme hiçbir ilişkisinin kalmadığını söylüyor. Ve Sovyet komünizmin, Stalin'in yaptığı pek çok, çok o Düzmece yargılamaların, duruşmaların, siyasi rakiplerin, parti içinde hizip olarak gördük kişilerin yok etmelerinin bunlar gelecekte insani bir sosyalizmin önündeki en büyük ahlaki engeller olarak. Milyonlarca insanı yani en komünistliğiyle kendisini ispat etmiş insanları sadece rakip olabileceği için milyonlarca insanı. Sürüyor, idam ettiriyor değil ve mi? kendini suçlatarak üstelik aşağılatarak yapmış. Yani Stalin mahkemelerini pek bilmiyoruz, konuşmuyoruz ama yani evet, yani. yanılır gibi değil yani. Ee, onların bir öngörüsü var. Yani evet. Onları daha önce görmüş. Orada Sartre, Sartre da biliyor. Ama, ama buna bir, rağmen bu eleştirileri erteleyelim ya. biraz. Yani so evet. Bunları eleştirirsek Soğuk Savaş'ta Amerika'nın ek ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Her şeye rağmen Sovyetler Birliği diyor Sartre bazen. Evet durumda. işte o yüzden de ben bu Sartre Camus ikiliği konusu olduğu zaman Sartre'ı da yer yer çok doğru bulmakla beraber ağırlıklı olarak Camus'dan yana olmamın olduğumu söylememin sebebi de bu. Yani çünkü ilke temelde bir tek gerçek devrimcidir. Olgular ve evet. gerçekler yani doğrular. Fakat şey Cezayir Savaşı konusunda... ...ben aynı... En fikir değilim yani Sartre'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Cezayir Ulusal Cephesi'ne karşı oradaki halka Cezayir halkına Araplara karşı uygulanan şiddetle işkencelerle onların verdikleri kırsal kesimden Müslümanların verdikleri tepki aynı şey değil. aslında. Demin söylediğim gibi orada bir da belirtmiş Bronner bir asimetri var onu göremiyor diyor. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın verenler arasındaki şeyleri. Ama şunu da söylemek gerekir. Hakkını yememek lazım. Ama e, Cezayir'de e, hep Fransız yönetimine, sömürge yönetimine karşı ayaklanan Arapların idam edilmelerine karşı da çıkan... Şey, ya er kami, evet, kanun, kami, yani, yani idam etmenin de karşısına e, çık, e, çıkıyor. Orada ben şöyle bir örnek vereceğim. Bir süredir şeyi izliyorum, üzerine okuyorum. Amerika'daki köle ayaklanmaları üzerine... İç savaştan sonra Dred Scott davası vardır. Çok konuyu da dağıtmak istemem ama bir açıdan da konumuzla ilgiliyim. Dred Scott davası bir kölenin açtığı sahibinin ölmesi üzerine serbest kalmak için... ...mahkemeden altılar evet, altılarsın kararı. Şimdi, evet. Güney'de açıyor davayı, reddediliyor. Bunun üzerine temize istinaf mahkemesinin niteliğinde bir mahkemeye gidiyor galiba Kansas'tan. Evet. O da reddediyor. Sonra da Doğu'da... Kölelin kaldırılmasını taraftar olanlar da başlattıkları bir kampanyanın eşliğinde New York'ta yüksek mahkemede bir dava açıyor. En son merciye yani temiz merciye geliyor. Evet. Mahkemenin verdiği bir karar var. O karar bir kölenin dava açma yüksek mahkemenin verdiği en gerici karar Amerika'nın tarihinde. Bir kölenin dava açma hakkı yoktur. Bir İkincisi bir köle maldır. Sahibi onu azat edince ne yaparsa yapabilir. Yani evet. minacçıların intikamı, bir malınıs intikamı, bir toprak parçası, bir yastığın altındaki para öyle gittiler. Yani bu çok gerici bir karar. Evet, bu, bu adaletin kalesi olan Yüksek Mahkemeden <gülüyor> <gülüyor> böyle bir karar da çıkıyor. Değil mi? Bu mahkemenin verdiği karar bir karar değil aslında, bir şiddet. Evet. Yani şiddet içeren bir hukuk bu. Hukuk öznesi olarak kabul etmemek. Yani senin burada işin yok. Sen bu mahkemenin salonuna çık. Bir karar vermiyor. Afedersin bir tekme atıyor ona. Tekmeyle mahkeme salonunun dışına atıyor. Evet, sen sen buraya kadar esniyorsun. nasıl geldin? Evet. Yani. Evet. Burada bizim karşımızda bulunmaya hakkın yok senin demek. Şimdi bu karar o zamanla değil çok ılımlı olanları dahi artık köleliğin kaldırılması için silaha başvurmaktan başka çare yoktu. İnsanlığını tanımayan bir hukuk düzenine karşı yapabileceğin başka bir şey yoktur. O karardan sonra John Brown ayaklanıyor. O beyaz kölelere karşı. Önce kendi kölelerini azat etmiş çok uzun zaman önce. Bir silahla halkı silahlandırıyor ve ayaklanıyor köleleri yok et köleliği kaldırmak için. Bu ve kö çok kötü örnek olduğu için onu da öldürüyorlar. Evet değil mi? öldürüyorlar tabii. Ama John Brown mesela dünyada insanın ulaşabileceği en onurlu beyan evet, noktalarından birine geliyor çünkü bir beyaz üstelik kendisi evet, tabii, tabii. ve büyük riski göze alıyor sonunda da bedelini de ödüyor ama ancak böyle evet. bir mücadeleyle evet. evet. o, o silahlı işte ha, o bu e, John Brown Dre Scott davası reddedilmeseydi de belki şey başvuracaktı silah başvuracaktı e, çünkü kafasını Sabit fikirli, köleleri yatıp kalkıp köleleri özgürleştirmekle kafasında var. Ama önemli olan John Brown'un hareketinin ılımlı olanlardan dahi o ana kadar ılımlı düşünenlerden dahi, istersen Kamin'in Akdeniz düşünüşünü sahip olanlardan dahi destek görmüş olması. Evet. <gülüyor> evet. Silaha başvurmaktan başka çare yok. Dred Scott'u oraya getirenler, sen mahkemeye gel, kararını ona hukuki destek verenler, yardım edenler ondan itibaren... Ah, tamam. başka evet, bu bizi mesela son derece ilginç başka bir tartışmaya da getirebilir yani nazizme karşı mesela işte Hitler'in bütün dünyayı e, SS ve işte Nazi ordularının kölesi haline getirecek bir hamlesi karşısında hayır e, biz savaşmayız pasifistiz demek gibi mesela Gandhi'nin evet. öyle dediği biliniyor ama o, şey, o Gandhi'de kazanacaksınız tavırları, diyorlar. Gandhi'nin tavırları her zaman işte yani. evet o o noktada Amerika'da da işte Pacifica Radyo'da Lou Hill gibilerde evet. mesela 1. Dünya Savaşı'nda da Karşı evet. çıkmışlar yani tartışılabilir bir durum evet. var. Yani mutlak pasifist evet. olmak her koşul altında a, şey... mümkün değil evet. Ama Kamu böyle mi mutlak bir pasifist Camus mi böyle... bilmiyorum. Hayır mutlak pasifist değil en azından hayatının bir döneminde. Evet. Yani o soru var kafasında zihninde. Evet. Şimdi Alman bir Alman dosta mektupları. Ben okuduğumda çok anlayamamıştım. Okumak için de bu, aradım bu şeyde. Ben de bu, çok zaman oldu hatırlamıyorum. olması yani. lazım. Ee, yani Nazilere karşı mutlaka silahlanmalıyız. Yani orada savunduğu o. Onu söylüyorum işte. Evet. Ee, şiddete karşı çıkmak için, şiddete, böylesine bir şiddete karşı çıkmak için şiddeti kullanmamız artık şiddet kaçınılmazdır diyor. Ama yine de. Ama yine de bir soru var. İnsanları öldürmeye hakkımız var mı? Bu hakkı nasıl, hangi koşullar altında kullanılırız? Nereye kadar gider O sınır hep var şeyde, e, kamüde. Yani evet. Antifaşist mücadelede bir faşisti nasıl öldürmeye de hakkımız var mı? O soru hep tereddüt var. Trajik bir kahraman olarak da görmek mümkün. Yani şimdi bunları bir kez daha yüksek sesle bir, aramızda da tartışırken birden aklıma Hamlet karakteri geldi tabii. Yani bütün... ...olup biteni... ...yani net olarak... ...görebildiği halde artık... ...babasının... ...katillerini gördüğü Hı. halde... ...harekete geçememesinde de... ...böyle evet. sorular olmasının... ...önemli bir payı var ama... hamlesi de... ...es geçemeyiz yani... Evet. Niye, ...ne kadar kararsız, pısırık... ...bir adam demek evet. kolay değil evet. yani... Evet. Kamu'nun ...sorduğu soru... O ...direniş sırasında... ...kombada hem halkı direnişe çağırıyor, teşvik ediyor. Faşizme karşı nasıl direnirsin? Yani silaha sarılmadan, öldürmeden faşizme karşı Gandhi gibi direnemezsin herhalde. Öldürmek kaçınılmaz olacak bir faşist. Evet. Ama hümanist değerleri terk etmeden faşizme karşı nasıl mücadele edebilir? O hümanist değerler çok önemli onun için. Sarttır belki. Boş ver bu humanist değerleri. <gülüyor> evet aynen öyle. Çok... Bu humanist değerleri boş ver. Humanist değerlerin konuşmanın sırası değil. Onları savaştan sonra, direnişten sonra konuşuruz diyor. Ama yani faşist, bir naziye karşı, bir faşiste karşı direnirken onu, onu ona bir işkence edemeyiz. Yani yani Direnişin bir dirinçin bir ahlako olmalı. Ahlako olmalı. Ahlaki sınırları evet. olmak zorunda bence de. Çok çok çok önemli bir tartışma konusu bu yani. Bir şey söyle. Claude Léon'un bir çok benzetmesini ben hatırlıyorum. Şimdi Kamünüz söylerken de yakın aslında. E, Fransa'da iki tane cumhuriyet vardı diyor direniş sırasında. Üstteki cumhuriyet ve alttaki yeraltı cumhuriyetti. Üstteki cumhuriyet berbattı. Yani. İspiyoncular vardı, teslim olanlar vardı, komşusunu teslim edenler vardı. Ahlaki değeri, hiçbir şeysi yoktu. Ama yer altında da müthiş bir dayanışma vardı. Yani kurulacak cumhuriyetin, savaş sonrasıki cumhuriyetin bir mikrokosmosu oradaydı. Yer altındaki direnişteydi. Kamu böyle bir direnişi öngörüyor yani idealleştiriyor belki de naziyi öldürürken de ahlaki değerleri yitirmeden humanist değerlerden vazgeçmeden faşizme karşı mücadele etmek bu pek çok kişinin bunu alay edeceğini tahmin ediyorum yani şimdi dinleyenlerden dahi belki itirazlar gelebilecektir bir faşizme karşı böyle yaparsan yenilmen kaçılmazdır ama yenilmemişler. Yani iyi ya da kötü direniş bildiğim kadarıyla direnişin tarihinin böyle yürümüş aslında. Claude tanımladığı gibi yeraltındaki cumhuriyet, yer üstündeki cumhuriyetten çok daha erdemliymiş. Evet ve şimdi oradan rezistanstan, direnişten çıkan günümüz düşünürleri filan da var. İşte Esel gibi ya da... Başkaları da var fakat e, ben de katılıyorum. Başardılar yani. Be, ancak ilkeler temelinde Hı. de başarılı olabiliyor. Peki bir ara e, verelim. E, Edgar Morandi demin Adını, adı aklıma gelmedi. E, Spell grubundan e, o da eski bir şarkının bir yorumu. Johnny Remember Me. And the mists are rising and the rain is falling And the wind is blowing cold across the moor I hear the voice of my darling The girl I love been lost a year ago It's hard to believe I know, but I hear and singing in the sign of the wind blowing in the tree town way above. Remember Me, Spell'den dinlediğimiz bir şarkıydı ve devam ediyoruz programımıza. Cuma'da adamlar programı bu. Açık Radyo'da, 94.9'da, açıkradyo.com'da. Steven Eric Bronner'ın Camus, Bir Ahlakçının Portresi başlıklı kitabı var. Elimizde Tuğba Sağlam çevirisiyle iletişim yayınlarından yayımlandı. Yeni yayımlandı ve kitapta zaten oldukça yeni 2009 tarihli Camus Portrait of a Moralist başlığını taşıyor ve Camus üzerine Albert Camus Fransız e, piyanoar dedikleri aslında Cezayir hı. doğumlu e, Cezayir kolonisinden hı hı. bir halkın çocuğu. Ve 20. yüzyıl düşüncesini hatta 21. Evet. yüzyılın başında da hala ciddi olarak etkilemiş, önemli düşünür ve eylem insanlarından birini konuşuyoruz ve az önce de söylediğimiz gibi sağcıların, muhafazakarların elinden de kurtarılması, da sahiplenmesi gereken. Ama çekinceyle de olsa. Ama eleştirel bir, Bronner'ın söylediği gibi, evet. eleştirel bir yaklaşımla da olsa. Sahiplenmesi gereken bir düşünür. Şimdi baş kaldıran insan aslında kendi yaşadığı deneyimlerin, tarihsel deneyimlerin ürünü, işte İspanya İş Savaşı, Avusturya'nın ilhakı, direniş, bütün bunların etkisi var ve so, so, sosyal ve Rejimlerin Sovyetler Birliği'ndeki rejimin giderek o totaliterleşmesi giderek bir baskı hı hı, rejimine dönüşmesi, hı. bütün bunları yaşayarak kaleme almış olduğu bir kitap. Fe, Bronner da şöyle, felsefe kitabı değil, yani bir e, totaliterizm üzerine e, Hannah Arendt'in yazdığı kitaplı derin onun derinliğe sahip bir kitap değil. Ama galiba kamu felsefeci olma iddiasında da değil yani. Hiç değil, evet. Bir dene, öncelikle bir denemeci ve duygusal, duygusal e, hatta bir denemeci olduğu için de şair, şiirsel felsefeciler de vardır ama denemecilerde şiirsellik daha ön plan çıkar. Uslupçu. Uslupçu evet ve şey de aynı zamanda romancı olarak yani, tabii, ve tabii. oyun yazarı olarak da çok kalburüstü yazarlarından ya, evet, biri dünyanın ya, evet. yani o hep sık sık söylenir saat hiçbir zaman kamu kadar iyi bir romancı olmadı söylenir mesela. Mesela ben o kanattayım yani. Bence de romancılık söz konusu ise evet. Yani puan şeye yani evet. Yani. Ve, ve ba bir gerçek anlamda evet. bir başyapıt. Ben de ikisini de yabancı aynı yabancı da öyle. Evet. Ben de ikisini de aynı dönemlerde okudum. Ama Romancı olarak galiba evet. daha önemli. Şimdi e, politik devrim fikrini sorgularken bu o tarihsel deneyimden e, yola çıkıyor. Kami, e, e, o başkaldıran insanda bireyleri feda etmeyecek bir devrim nasıl olabilir? Ya da bireyleri feda etmeye ne, nerede başlar ve nerede radikalizme karşı bir sınır çizmek e, gerekir? E, Buradan bir şey daha söylüyor. O devrimci düşünce. Bir önüne koyduğu hedeflere varmak için her şeyi mübah gören, bireyleri değil toplu olarak bireyleri, kitleleri e, e, gerektiğinde açlıkla terbiye etmeye çalışan o anlayış, onları ölüme terk edebilen bir anlayış, e, gerektiğinde en yakın e, arka... E, Arkadaşını ihbar etmeye bile zorlayabilen bir böyle ahlak anlayışı da koyuyor. Tırnak içerisinde bir ahlak anlayışı. Kamuyu etkilemiş olan Arthur Kossler var. Örneği var mesela. Gün evet. ortasında karanlık. Bunlar antik Soğuk savaş sırasında kullanılmış olmakla birlikte bu insanlar şeyde değiller. Yazdıkları da bütün, bütünü haksız da değiller gerçek dışı da değil söyledikleri o kuşağı da anlamak gerekir aslında. Evet. Arthur Koestler intihar ettikten sonra eşiyle birlikte bir onun hakkında bir çok güzel bir yazı okumuştum. Yani o kuşağın böyle hangi evrelerden geçtiğini, düşüncelerinin nasıl biçimlendiğini söyleyen, nasıl bir düşün kırlıklarını yarattıklarını anlama açıklayan bir çok güzel bir yazıydı. Evet, çok önemli bir örnek bence Arthur Koestler'in Öldükten Sonra Karanlık kitabı yani, şeyi çok net olarak hatırlıyorum çünkü bizim bu 1960'larda işte 68 kuşağı denen kendi aramızda entelektüellerin konuştuğu ve sol genel olarak sol düşünce alem içinde yer aldığı zaman okunmayan hatta bilinen ama pek bilinmezden de gelinmeyi tercih ettiğimiz bir kitapta öyden sonra karanlık çünkü bu ben yıllarca okumayı reddettiğimi hatırlıyorum bir, bir çeşit Freudyen bir evet, e, evet. belki bastırma sonunda. Ama yıllar sonra okuduğum zaman e, biraz da dehşete kapılarak doğrusu Hı -hı. haklı olduğunu ve yani Stalin dönemi totalitarizminin de nazilerden böyle pek yani aşağı kalır bir tarafı olmadığını insanların kendilerini aşağılamak aşağılatmak o yargılamalarda filan açısından. Belki de zaman zaman da nazileri de aşabilecek duruma geldiğini evet. bu komünist adı altında gördük yani. Tabii. Kamyonun düşüncesini biçimlendiren de o zaten. Kitle katliamları çağında yaşadığımız. Modern çağın kitle çok, katliamları çok Bu sadece şey, holikosla sınırlı değil. Holikos çok benzersiz. Nihai bir örnek. Ama... Sovyetler Birliği'nde de kıyımlar var, kitle katliamlar var. Milyonlarca en, insan işte. En büyük özelliği bir kimsenin hiçbir kişisel hınç duymadan, kişisel bir e, sana kötülük yapmış olmadan insanı öldürüyorsun. Görevlendiriyorlar sana, ölüm listesi çıkarıyorlar, ona göre öldürüyorsun, öldürülüyor. E, i̇nsanlar hakkında böyle ölüm fermanları çıkarmak toplu olarak, bu kitle... ...o başkaldıran insanda ileri sürüyor ...Akdeniz düşünüşü dediği... ...radikalizmden... ...neredeyse böyle bir korkusu var. Evet. Yani evet. öğleden sonra... ...karanlıkta mesela şeyi hatırladım... ...şimdi o Buhar'ini galiba Hı -hı. anlatıyor... ...büyük yargılama... ...sırasında... ...yani kendisi son derece partiye bağlı... Evet. ...komünist, gerçek evet. bir komünist ve savun kendisini savunmak da istemiyor çünkü o zaman da gene partiye ihanet evet. edeceği duygusunda bundan daha büyük bir trajik evet. aç, açmaz olabilir mi yani evet, ee, yani... evet ben suç işledim hı hı. ben aslında hainim faşistim filan dedirtiyorlar ve evet. bunu sen böyle söylersen parti ve rejim, komünist rejim ayakta kalacak diyorlar sosyalist rejim. Evet. O da öyle kabul ediyor. Çok tüyler ürpertici yani. Burada çok eleştirilebilir, çok sağlam olmayan bir bağ kuruyor Kamil. Yani devrim için her şey yapılabilir. İnsanlar kendini gerekirse feda ederler anlayışının. Modern kültürde, modern kültürümüzde nihilizm olarak bir, bir biçim aldığını. Bir nihilizmin bütün Hı -hı. her şeyi reddetme, insan yaşamını da, red, da dahil her şeyi reddetme, insan yaşamının her türlü değeri reddetmek, reddetmek, insan hayatının değerini de reddetmek. Burada işte Nietzsche'den biraz Nietzsche'yi yorumladığı Doğru mudur, yanlış mıdır? Tartışılır. Yani felsefi olarak ya zayıf yönleri orası zaten. Hı. Olduğu söyleniyor. Ama modern devrimin ya da modern Top, dönüşme ...dönüştürme planlarında toplum... ...bütün olarak dönüştürme planlarında... E, sınır, ...tam sınırlar ortadan kaldırıldığında... E, ...varılacak nokta nihilizmdir. Ya da her şey mübahtır, her şeyi yapabilirsin. o Hedefler mutlak... ...bir mutlaklık atfediyorsun onlara. Kalkınma da... Bu. ...adalet değil, adalet iyi bir kavram. İnsanı cezbedebilecek bir kavram. Soyut olduğunda dahi insanı cezbedebilecek. Daha affedersin, daha budalaca kavramlar var... ...kalkınmak gibi... Evet. ...gelecek kuşaklara... ...çok kalkınmış bir şey bu... ...ülke bırakmak gibi... ...evet önemlidir gelecek kuşaklar tabii... ...ama var olan kuşaklarda da yok edemezsin... ...var olan kuşakları da... ...açlığa sevk edemezsin... ...açlığa Üste, terk edemezsin... Üstelik hazır bunu söylemişken... ...bir de artık... Son noktası ironinin falan kalkınma adı altında gelecek kuşakların yaşanamayacağı bir dünyaya evet. da hazırlamış oluyorsun. Bunu gelecek kuşakların refahı için yaptığını söyleyip onların hayat hakkını doğmamış kuşakları evet. hayat hakkını elinden alacak bir durum var. Özellikle son bir sene filan Türkiye'deki bütün bu tasallut doğa L <gülüyor> yani akıl almaz bir boyutta onu da düşününce ama dünyada da yani evet. hatır sayılır bir şey var. Evet, riyakarlığın doğru o yani. <gülüyor> bir şey eee pardon, kamunun kabul ettiği bir tanım var. Nietzsche de değerleri yeniden değerlendirmek. İsyan böyledir diyor. Başkaldırı da böyle bir şeydir. Bir haksızlık karşısında ayağa kalkarsınız ama orada durmaz o. Onu da kabul ediyor yani başkaldırı. Değerleri yenilir. Pek çok değeri ele almayı, gözden geçirmeyi onları yeniden değer biçmeye biçme eylemidir. Fakat bir haksızlık karşısında ayağa kalkmak, öfke durmak aşkınlık bir durumudur. İnsan ister istemez duygusaldır insan rasyonellikle bağlarını koparır isyan eden mi insan bu doğru mudur değil, yanlış mıdır tartışılır ama evet böyle bir duygusal bir yönde var yani her başkaldırısında az ya da çok e, o yüzdesini oranını bilemem ama var yani ben kendimden biliyorum duygusal bir ins insandır haksızlıklar karşısında verdiğim tepki de duygusal duygusal birçok kişinin içinde böyle olduğunu düşünüyorum böyle olduğu içinde diyor insan kendisi duygus mantıkla Akılla bağlarını koparması çok kötü bir şey değil. Ama meğer ki insan kendini sorgulasın. Evet. Yani çok, ki, o da ilginç bir yani nokta. Meğer yani. ki insan doğru yapıyor muyum yapmıyor muyum? Duygusal tepki ver. Ama öldürmeye hakkım var mı? Şunu bunu yapmaya hakkım var mı? Bu sorular da zihninden hiç yok olmasın. Bunları da zihninden hiç silmesin diyor, diyor Camus. Burada başkaldırıya, bir isyana bir saygısı var dayanışma kültürüne, dayanışmanın önemini vurgulamış. Ama dediğim gibi bir yerden de o dayanışmanın, pardon ayaklanmanın, isyanın ya özellikle devrimin bir yandan sınırlarını bulmak gerektiğini söylüyor. Şimdi Bronner'ın da eleştirdiği bir, işte diyor açması da burada yani. Başkaldırıyla devrim, başkaldırıyla uyumluk arasında pek bir şey değil. Orantı bulmak, <gülüyor> denge bulmak pek kolay bir şey değildir diyor. Bir insan bir kez mı onu da zor tutarsın. <gülüyor> <Baş> kaldırmak <gülüyor> Çok, da böyle bir şey. Be, evet. Ne yazık ki buradaki sor, dile getirdiği ılımlı politikada ılımlılık Aristoteles'ten beri vardır bu böyledir. Politik hayvanı tanımlarken aşağı yukarı böyle bir ılımlık ölçüsü de koymuştur örtülü olarak. Ama bunu... Modern dünyada bunun pek şey yok. Böyle bir denge kurmak pek mümkün değil. Başkaldırının sınırları yoktur. İyi midir, kötü müdür? Cevap veremiyor. Yani Verem bizim, bizim cevap Çok vermemiz mümkün diyeyim, değil. Gerekli mi de bilmiyorum. Bunun soruyu ortaya atıp burgaşlanarak o sorunun işaretini çengelinde asılı bırakmak belki de evet. en... Doğru yol <gülüyor> Şimdi kim hatırlamıyorum Yani bir, birisiyle yapılan bir de Yaşlandıkça daha radikalleştim diyor. Duramıyorum hiçbir yerde yani. <gülüyor> Evet her şeye isyan etmeye yavaş yavaş vejetaryen olmuş ya giderek yaşlanmış ve e vegan olmuş deri hiçbir şey giymediğini söylüyor her şeye karşı giderek her şeye <gülüyor> karşı çıktım diyor duramıyorum yani bunu kimdi hatırlayamıyorum şimdi çok yaşlılığında başkaaldığı şey yoktur yani sınır yoktur yok biraz yok da ya. öyle evet. biraz bu kamunun belki açması başkaaldığıyla sınır baş, hem baş kaldırı köylülükmek baş kaldırıyorum öyleyse varım demek ondan sonra sınır aramak en azından bireysel düzeyde, birey düzeyinde, birey açısından pek şey değil yani gibi geliyor bana. Tek, zor bir şey, ol. zor evet yani. Açması belki. İşte yani. kapı. Bence çok önemli bir yollar açıyor. Yani, Önümüzde evet, çok önemli. aydınlatıcı naktıcı, pek çok düşünürü olan bir şey. Bu vesileyle yani kamun üzerinde, Kamyun'un düşünceleri, fikirleri üzerinde ve eleştirileri üzerinde tekrar düşünüyor ve artışı olabilmek çok iyi geliyor bana en azından. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani bütün e, zaaflarına karşın e, sol sahiplenmesi gerekir. Yani Kesinlikle. O yeni felsefecilere Bernard Henry Levy'lere falan kaptırılacak bir şey. Asla. Yeni, ne o, yani onları, o, çok böyle. ayıp olur doğrusu. Evet. <gülüyor> Peki galiba bitiriyoruz ve bitirirken de Isabel Campbell ve Mark Lanigan'ın birlikte bir duetini çalalım. Ballad of Broken Seas adını taşıyor. Mark Lanigan'ın bestesi yanılmıyorsa. Böylece bitiriyoruz. Hepinize günaydın. I bring you a tale of the broken seas and I'm drowning in whiskey If I don't stop soon, that I'll drown in an ocean of tears. I looked to you and saw my desire went from the frying pan into the fire. Surrendered to sorrow and wasn't. But of sin, Ours was an ocean to swim around me. Ours was an ocean I should have drowned in. My doctor reports that one must be strong, but I'm praying that it won't be Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.